Kavmine olan meylinin, bizim gibi Müslüman kardeşlerine olan sevgisini hiç azaltmadığını da bilirdik. Dedim ya, olay sadece Mustafa Sabri Efendi ile Zahid Efendi arasında bir olaydı, bu kadar. Zahid Efendi, Hanefi mezhebindendi değil mi? Hanefi mezhebindendi. Bir gün de arkadaşlarla birlikte Mustafa Sabri Efendi'nin huzurundayken, ben fakir bir muziplik yapmıştım. Efendim, Zahit Efendi hocamız Hanefi mezhebini tutuyor ve bu mezhebin eftariyeti bahsinde kuvvetli deliller getiriyor. Diyor ki... İmam-ı Azam Ebu Hanife fakihlerin ilkidir. Fıkıh onunla başlamıştır. Müslüman dünyasının meselelerini ele almış, hepsinin dindeki yerlerini tespit etmiştir farzı, vacibi, sünneti, bunların derecelerini belirlemiştir. Hocamızın delilleri ve müdafaası kuvvetlidir. Fakat bunun ikinci bir sebebi daha vardır ki o da şudur. Çünkü Çerkes kâmi Hanifidir. Hocamız benim kâmem olan Necip Çerkes kâmi bu mezhebi seçmiştir. Eğer bu mezhep iyi bir mezhep olmasaydı benim ecdadım Hanefi olmazdı. Onların tuttuğu mezhep mutlaka... ...mesheplerin en kuvvetlisidir. <gülüyor> Nereden bulursun sen bunları yahu? Doğru değil mi ama efendim? <gülüyor> Neyse. Zahit Efendi duymasın. Sonra sana gücenir. Bir daha sakın böyle bir latife yapma olur mu? Affedersiniz efendim. Bir an muzipiyim tutmuştu. Özür dilerim. Bu latife böylece burada kalsın. İnsanları kırmak... ...incitmek Müslümanca değildir. Peki hocam. Bize de bir ders olur inşallah. Miralay Sadık Sabri Bey'in Mustafa Sabri Efendi ile bir akrabalığı var mı acaba? Kahire'de çokça görüştüğümüz ve kendisinden istifade ettiğimiz büyüklerimizden biri de Sadık Sabri Bey'di. İskenderiye'de otururdu. Bize Fransızca okutmak için haftada ya da on günde bir yurda gelirdi. Miralay olduğuna göre orduda görev yapmış. Evet, kurmay albayken ordudan ayrılmış. Yalnız asker değil aynı zamanda bir ilim adamıydı. Arapça, Farsça, Almanca, İngilizce, Fransızca bilirdi. Sultan Abdülhamit devrinin iyi yetişmiş subaylarındandı. Harbiye mektebinde feyzi çakmakla aynı sınıftaymışlar. Seviyeli bir insanmış. O da mı barınamamış Türkiye'de? Balkan Harbi'nde Fethi Okyar'la Mustafa Kemal'in idaresindeki 20 bin kişilik askeri birliğin Bulgar ordusu karşısında hezimete uğraması ve çoğunun şehit düşmesi hadisesi üzerine Enver Paşa tarafından meselenin tahkikatı için vazifelendirilmiş. Peki tahkikatın sonucu ne olmuş? Komutanların hatalı olduklarını tespit etmiş ve bunu raporunda belirtmiş. Padişaha yakın biriymiş galiba. Birinci Cihan Harbi sonundaki mağlubiyetin ardından Anadolu'yu toparlayıp milli bir direnişe hazırlaması için Sultan Vahdettin bir paşayı göndermek istediği zaman bu işin araştırılması için de Miralay Sadık Bey'i görevlendirmiş. Miralay Sadık diye meşhur olan tarihi şahsiyet bu mu? Hayır. Miralay Sadık diye bilinen şahsiyetin açık adı Mehmet Sadık'tı. Bu Sadık Sabri Bey. Orta isimle Sabri Bey olarak bilinirdi. Miralay Mehmet Sadık Bey ise İttihat ve Terakki Fırkasına karşı İtilap ve Hürriyet Partisi'ni kurmuş, 1924'te 150'likler arasına alınmış, Romanya'da yaşamış ve 1940'ta Türkiye'ye döndükten bir gün sonra vefat etmiş. Duygu ve düşünce olarak farklı değillermiş ama. Sadık Sabri Bey ehli idi. Abdulhakim Arvasi efendi Hazretlerinden tarikat dersi almıştı. Ben kendisini 1940'ta Kahire'de tanıdım. O zaman 70 yaşlarındaydı. Bu ders alma işini sormuştuk kendisine. Efendim, Abdulhakim efendiden ders almanız nasıl olmuştu? Çocuklar, yarın sizinle başınıza gelecek. İnsan yaşlandıkça daha fazla bir amel ve ibadetle Allah'a kul olmak istiyor. Sade imanla değil, amelle de yaşamak. İlim ve iman, ilim ve amel, amel ve takva, takvayla irfan. Yani bir yükseliş istiyor. İnsan ölüme yaklaşırken, Allah'a kavuşmaya yaklaşırken, ibadetten daha bir feyz almak, haz almak istiyor. Bunun için ille de yaşlanmayı mı beklemeli? Bu dedikleriniz genç içinde olamaz mı? Estağfurullah efendim. Elbette. En güzeli gençken yapılan güzel ameller. Mütareke senelerinde İstanbul camilerini geziyor, vaazları dinliyorum. Bir zabit arkadaşım. Sabri Bey dedi. Gel seni bir de benim hocama götüreyim. Abdülhakim efendinin bir sohbetine gittik. Baktım bu hazret dış dünyadan değil de insanın gönül aleminden bahsediyor. Esas olan da gönül alemi galiba. Öyle değil mi efendim? İnsanı insan eden halleri anlatıyor. İnsanın tekamül ve olgunlaşmasını izah ediyor. İnsan dinle insan olmuş. Çünkü din insanın tekamül ve olgunlaşmasını izah ediyor. İnsan dinle insan olmuş. Çünkü din ile gelmiştir. Vahiy Allahu Teala tarafından peygamberlere verilmiş bir kuvveyi, Kutsiyedir. Peygamberler, Allah'ın korumasında emin insanlar. Kemali emniyetle insanlara bu yolun feyzini telkin etmişler. Binaenaleyh, insanı Allah'a götüren yolların en doğrusu, en doyurucusu, en nurlusu vahiy yoludur. Yani dindir. Din de İslamiyettir. Abdülhakim Efendi'nin anlattığı daha ziyade tasavvuf değil mi? evet. Tasavvuf İslam'ın ruhunda vardır. Tasavvuf insanı insan eden ilimdir. İnsan eden, insan eden derken hoca efendi bana kendini sevdirdi. Hoca efendi sizi sevmiş ki siz de onu sevmişsiniz. <gülüyor> Beni götüren subay arkadaş dersliymiş. Cemaat dağılınca hoca efendi bizi devlethanesine götürdü. Hem çorba içelim hem konuşalım dedi. O sohbette bana zikir dersi verdi. Verdiği derslerden çok feyizler aldım. Yıllardır Başıma bu kadar sıkıntılar geldi. Elhamdülillah o zikirlerle Allah'ım beni görüyor, duyuyor, koruyor. Tevekkül ettim, sabrettim. Hayata bakışınız değişti diyebilir miyiz? Elbette değişti. Gurbette çok sıkıntılar çektim ama hepsini hakkımda birer hayır olarak okudum. Allah'ım beni sanki özel olarak muhafaza ediyor. Elhamdülillah... Sadık Sabri Bey'de o günler için çok ibret dersi vardı. O zat Allah'ın bize bir nimetiydi. Onun seviyesindeki bir insanın o fakru zaruret içindeki sabrı, şükrü, iffeti, nezahati bize bir numuneyi imtisaldi. Bize olan ilgi ve yakınlığı da fevkaladeydi. Çocuklar, sizlere imreniyorum. Geçenlerde Şeyhülislam Efendi'nin dediği gibi benim de sizin yurdunuza girerken manevi bir koku ruhumu sarıyor. Hah, ben de genç olsaydım da bunlarla beraber oturup çalışsaydım, ilim tahsil etseydim diyorum. Aslında siz de bir nevi askersiniz. Asker yurdun taşını toprağını düşmandan korur. Sizler de milletin memleketin imanını, ruhunu, ahlakını, irfanını, kültürünü ırzını, namusunu koruyan Mehmetçiklersiniz. Sizler birer kahramansınız. Bunu söyleyen yaşlı, alim bir zat, bir Osmanlı miralayı. Tabii bu sözler bize çok tesir ediyordu. Bizi gayrete getiriyordu. Yine bir keresinde şöyle demişti. Çocuklar, Anneniz babanız sizden gayret bekler. Ama gözünüzü seveyim, çalışın. Evet, ufuklar karardı, zulüm göz açtırmıyor. Bir inkar fırtınası memleketimizi tarumar ettiği ediyor. Fikret'in şu kıtasını severim. Zulmün topu var, güllesi var, kalası varsa, hakkında bükülmez kolu, dönmez yüzü vardır. Göz yumma güneşten, ne kadar nuru kararsa sönmez ebedi. Her gecenin gündüzü vardır. Aydınlığa karanlıktan gidilirmiş Evet Gecelerimiz çok karardı oğlum Fakat unutmayalım ki Çok kararan gecelerin sabahları yakın olur Çocuklar Sizi çok parlak bir istikbal bekliyor Ülkemize yeniden bir diriliş yaşatacaksınız inşallah Bir gün Sadık Sabri Bey Mustafa Sabri Efendilere gelmişti Orada anlatmıştı. Beyaz Ruslardan bir doktor tanıdığım var. Komşumuz. Bir gün muayeneye gittim. Almanca, Fransızca konuşuyoruz. Bana sordu. Albay, hem Fransızca hem Almanca biliyorsunuz. Nasıl öğrendiniz? Sultan Abdülhamid'in bir sözü vardır. Padişah der ki, siyasi gevezelikler sahnesi olan meclisi kapattık. Şimdi okullar açalım. Gevezelik edecek politikacılar değil, insan yetiştirelim. Siyaset adamı, devlet adamı, ilim ve fikir adamları yetiştirecek mektepler açalım. İşte bu şekilde yeni ilim ve tahsil müesseseleri açıldı. Ve oralardan bizim gibi insanlar yetişti. Ferzi Çakmak benden de ileridir. İyisiniz, hoşsunuz albayım ama... ...sizin milletinize bunca hizmetler veren hanedanın çocukları bugün... fakr zaruret içinde perişan adeler. Bu nasıl iş? Bizim çağr ailesi Beyaz Ruslar hiç böyle olmadılar. Sultan Vahdettin borç içinde ölüyor ve cenazesine el konuyor. Son halife Abdülmecit Efendi Paris'te sıkıntı içindeymiş... Kahire'de olanları hep biliyoruz. Bu neden böyle oldu? Sizinkiler İstanbul'dan çıkarken hiçbir şey alamadılar mı? Doktor, bizimkilerin şahsi servetleri, ceplerinde paraları yoktu ki. Devlet hazinesine el sürmezler, süremezlerdi. Bunu büyük ayıp, günah ve ihanet olarak bilirlerdi. İyi de albayım, hadi devleti ele geçirenler böyle yaptı. Peki... Türk milleti millet olarak neden hanedan mensuplarıyla hiç ilgilenmedi? Millet neden onları bu halde bıraktı? Bu soruya bir cevap veremedim. Nasıl diyebilirdin ki? Sultan Abdülhamid'i iftiralarla tahtından indirenler, ertesi gün Yıldız Sarayı'nı yağmaladılar. Bu nasıl iştir ki? Kendi milleti büyüklerini unutur, terk eder de, bir Rus onlara acır. Miralay Sadık Sabri Bey bize Fransızca okuturken birçok şeyler de anlatırdı. Bir keresinde propagandanın kuvvet ve tesirinden bahsederken İttihatçıların Enver Paşa'yı nasıl reklam edip büyüttüklerini misal vermişti. Bu propaganda dediğimiz bir canavardır. İnsanlara batılı hak, hakkı batıl gösterebilir. Öyle bir alet, öyle bir vasıtadır işte. Sultan Abdülhamit'ten beri başlayıp devam eden kanlı hadiseler, acıklı sahneler bunun delilidir. Bu hadiselerde de propaganda denilen canavar işin içinde miydi? Manastır'dayken Cevat Paşa'nın erkanı ı Harp zabitiydim. O günlerde Enver Kolağası'ydı. Hakkında müthiş bir metiye bir propaganda alıp yürümüştü. Enver'den daha kabiliyetli, daha bilgili kimse yok. Ne oluyor bu Enver ya? Kıvılcım alev oldu, alev yangın oldu, yangın yıldız oldu. Peki bu propagandayı kimler yapıyordu? Nereye gittiyse birer ikişer rütbe atladı geldi. Herkes tebrik ve ziyarete gidiyor. Cevat Paşa soruyor. Sabri Bey, Enver Bey'i tebriğe gittin mi? Paşam gideceğim. Ah Sabri Bey, bizde deha takdir edilmiyor. Bizim Enver dahi oldu. Gittim, baktım. Bir alkış, bir kıyamet, bir hürmet, bir takdir. Enver kordon içine girmiş. Paşa oldu. Ondan sonra da olanlar oldu. Miralay Sadık Sabri Bey'e Enver Paşa'nın şahsını sormuştu. 51. Bölümün Sonu Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Burç. Projección.